Ben Kenan Doğan, iki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde... ...açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini... ...hem de ilham veren yaşam öykülerini konu aldığımız, konuk aldığımız... ...Kent İngilizce Öyküleri programı başlıyor efendim, hoş geldiniz programımıza. Her programımızda birbirinden ilginç yaşam öykülerini sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Şehrimizin içinden, yaşamımızın tam orta yerinden insan öykülerini paylaşıyoruz. Hem de öyle adını sanını çok bildiğimiz insanlar değil... Bu öykülerin kahramanları öyle televizyonlardan gazetelerden çok duyduğumuz, tanıdığımız isimler değil, ama varlıklarıyla, yaptıklarıyla yaşamı anlamlı kılan ve bu dünyayı bize yaşanılır kılan ilham veren öyküler, ilham veren isimler. Bugün de yine tam da böylesine bir isim bizlerin konu oluyor. Bizler kendisinin yaşam öyküsünü dinlemek için sıvırsızlanıyoruz ve daha fazla vakit geçirmeden. Kendisini sizlerle tanıştırmak istiyoruz. Bugünkü konuğumuz sevgili Pelin Baykan. Pelin hoş geldin programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Yaşam öykünü bizlerle bugün paylaşmayı kabul ettiğin için ve Kentin Gizli Öyküleri programına konuk olduğun için çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Peki o zaman öykünün başına gidelim. Oradan başlayalım anlatmaya. Oradan bugünlere gelelim istiyorum. Pelin Baykan'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Çok geriye gidiyoruz galiba şu an. Ee, aslında Pelin Baykan, 6 Aralık 1994 doğumlu, ee, matematikçi bir babanın matematikçi bir kızı, öyle söyleyebilirim özellikle. Yani. Nerede doğdun Pelin? Nerede dünyaya geldin? İstanbul'da. İstanbul'da. Peki İstanbul'da hatırladığın eskiye gidiyoruz dedin evet gidebildiğimiz kadar eskiye gidelim <gülüyor> hadi. Hatırladığın o İstanbul senin çocukluğun nasıl bir ortamda dünyaya gözlerini açtın? Bize birazcık o yılları o yıllardaki o Pelin'in gözünden dünyayı anlatır mısın? Yani Pelin'in gördüğü aslında böyle çocukken hani pek çok insana destek olmaya çalışan tabii buradaki insanlardan kastı hani arkadaşları. Çocuk yaştaki o arkadaşları gerek sınıf arkadaşları gerekse işte oturduğu apartmandaki komşuları hep onlara destek olmaya çalışsam onlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışan bir çocuktu Pelin ve ani yaşadığı şehri yaşadığı dönemi de bence böyle çok neşeyle gören o neşeyi girdiği her ortamda yaşatmayı seven bir çocuktu öyle görüyordu. Peki İstanbul'da ne tarafta yaşıyordunuz? Nereyi hatırlıyorsun? Hangi semtteydiniz? Yaşadığınız çevre nasıldı? Ee, Anadolu yakasında Maltepe'deydik. Yani hala daha hani o bölgedeyim, o çevredeyim. Maltepe, Kadıköy arasında Maltepe'deydim ve orayı biliyordum. Yani orayı görüyordum. Nasıldı Maltepe o yıllarda? Senin çocukluğunda sen de e, 94 doğumlu olduğuna göre yine sokakta oynayan jenerasyonun herhalde son temsilcilerindensindir diye düşünüyorum. Evet böyle ucundan yakalayanlardanım aslında. Biraz böyle şeydi yani apartmanın var olan bahçesinde hani arkadaşlarıyla oynayan bir e, çocukluk. Bu benim dönemim ama tabii var olan hani çevredeki parklarda vesaire böyle sosyalleştiğimiz işte farklı arkadaşlar gördüğümüzde yerler vardı. Ama şeydi yani annemle indiğimiz zaman Maltepe'ye hani şeye o tam çarşı diye adlandırdığımız yere hani esnafla sohbet ettiğimiz tanıdık işte esnaflarımızın olduğu e, her bir dükkandan bir şey aldığımız ve konuştuğumuz bir şeydi dostluktu yani samimiyetti. Ne güzel. Ne güzel. Az önce yaşam öykünü anlatmaya başladığında matematikçi bir babanın kızı dedin. Bunu ilerleyen dakikalarda niye vurguladığının altını çizeceğiz. Belki şu anda dinleyicilerimiz de neden böyle belirtti özellikle Pelin diye düşünmüş olabilirler. Bakalım öykü ileride bizi nerelere götürecek ve neden bunun altını çizdi ki? Daha net göreceğiz, dinleyeceğiz Pelin'den. Peki Maltepe'de dünyaya geldin. Sonra bir gün okul hayatı başladı herhalde. Nasıl bir öğrenciydi okulda Pelin? Neler yaptın? Yani önce biraz böyle şeyde okul öncesinden bahsedebilirim. Orasını çok iyi hatırlıyorum yani nedense. Çok bende büyük bir anısı var. Zeynep öğretmenim vardı mesela onu hiçbir zaman unutmam. Yani yine böyle dediğim gibi hani gerçekten hep Pelin çocukken veya şu yaşta hala olduğu gibi hep sosyaldi ve işte hani biraz önce de bahsettiğim yani samimiyetti Maltepe benim için. Ve okuduğum okullar da zaten hep bu çevredeydi. İşte okul öncesindeyken de bütün arkadaşlarımla beraber hani çok samimi vakit geçirdiğim, eğlenmeyi bildiğim bir sürecim vardı. Herkese böyle yardım etmek isteyen, işte öğretmenleriyle böyle nasıl desem... E, Öğretmen-öğrenci ilişkisini bilen ama aynı zamanda arkadaş gibi de... ...hani o küçük yaşta dahi e, iletişim kurabilen biriydi okul hayatında. İlkokulda da keza aynı şekildeydi. E, biraz böyle ilkokulu bir parça belki açmam iyi olabilir. Lütfen. Beşin, beşinci sınıfa kadardı benim zamanımdaki ilkokul. İşte ortaokul dediğimiz 6-7 ve 8. sınıftı. Ben ilkokul dönemindeyken... Beş sene boyunca aynı öğretmenle devam edemedim. Her sene farklı bir öğretmen geldi, farklı bir şeyler oldu. Bazen e, sene içerisinde birinci dönem ve ikinci dönem farklı öğretmenlerle ilerlediğim senelerim bile oldu. Hani O farklılıkları her sene deneyimleyen ama o farklılığa ayak uydurabilen bir öğrenciydi Pelin ilkokuldayken. Ve bence ortaokula da güzel bir şeydi, hazırlıktı. Yani branş derslere farklı öğretmenlerin girmesi için de buna bir hazırlık yaşadı. Her öğretmenimle hani yine o bahsettiğim samimi, öğretmen-öğrenci ilişkisini kuran ama bir yandan da gerçekten o arkadaş gibi bir İletişim kuran biriydim Her zaman böyleydim gerçekten Bunu çok sık vurgulayacağım Çünkü hikayenin sonunda gerçekten bu bizim için Önemli bir yer edilecek <gülüyor> Matematiği altını çizdik İletişim kurmanın altını çiziyoruz Öğretmenlerle de iletişim kurmak Öğretmenlerle öğrenci Öğretmen ilişkisinin ötesini de iletişim kurabilmek hem de doğru bir iletişim kurmak bunların altını çiziyoruz bunların hepsini toplaya toplaya ilerliyoruz bakalım programımızın sonuna doğru Pelin bizi bunlarla nereye götürecek nereye bağlayacak konuyu peki akademik olarak nasıldın okulda başarılı bir öğrenci miydim Pelin evet başarılı bir öğrenciydim zaten şeydi aslında yani ders çalışmayı seven biriydim ben yani hep öyleyim yani gerçekten bir kitabın başına oturup işte bir defterin başına oturup onu böyle çalışmak benim çok sevdiğim bir şeydi ama şey gibi değil yani oturup 7-24 hani sürekli ders çalışan bir öğrenci olmadım hiçbir zaman. Yani şeydi ders çalışmanın zamanı belliydi. İşte eğlenmenin zamanı belliydi. Televizyon izlemenin zamanı belliydi. Hani o zamanlara ayı uydurarak gerçekten olduğu zaman o dersini çalışan, dersini dinleyen biraz da o iletişimden kaynaklı o anda alan bir öğrenciydi akademik anlamda. Ne kadar güzel. Peki okul hayatı hızlıca ilerledi diye düşünüyorum. Bu arada tabii Pelin de yıllar ilerledikçe büyüdü. Ee, neler anlatırsın sonrasının hikayenin devamına ilişkin bizlere? Ya orada biraz şöyle bir okul hayatına dair bir bilgi daha vereyim. Biraz bu hani arkadaşlar arasındaki o iletişimi de işte destek vermeyi, yardım etmeyi seven bir öğrenci dedik ya Pelin için. Ee, her sene mesela sınıf başkanlığı seçiminde sınıf başkanı olan, işte okul müdürüyle de arasındaki o iletişimi gayet iyi sağlayan i̇şte boş derslerde sınıf arkadaşlarını dinlemeyerek bir şekilde o sınıfın o dersini verimli bir şekilde kullanan bir sınıf başkanıydı her sene. İlkokul 2'den 8'e kadar bu böyle devam etti. Ama hani geriye dönüp bakıyorum. Yani gerçekten demek ki çok güzel bir izlenim bırakmışım ki oy birliğiyle her sene sınıf başkanı seçilmiş Pelin. İşte okulda farklı böyle sosyal sorumluluk çalışmaları olduğunda ilk öne atlayan kişiydi. Belli başlı böyle yarışmalar düzenlenirdi okullar arasında sanırım hala daha yapılıyor. Lise döneminde de keza bunlar böyleydi. Hani o yarışmalarda da, o sosyal sorumluluk çalışmalarında da hep öne atılan bir insandı. Ama bunlarla beraber gerçekten o akademik başarısını da sürdürebilen... ...yeri geldiği zaman kendini motive edebilecek eğlenceli şeyler de bulabilen... ...şe işte okuyabilen, müzik de dinleyebilen, dizi de izleyebilen bir Pelin'di. Her şey karma karışıktı. Oldukça renkli, oldukça çalışkan, arkadaşları tarafından sevilen... Az önce senin de söylediğin gibi o kadar yıl oy birliğiyle sınıf başkanı seçilmek o dönemler <gülüyor> için oldukça zor şeyler. Dolayısıyla hem aktif hem çalışkan hem de e, gerçekten oldukça sosyal bir Pelin'den bahsediyorsun bizlere. E, ve bu Pelin biriktire biriktire, e, öğrene öğrene, hayattan bu kazanımları elde ede, ede yoluna devam ediyor. E, Sonra neler oldu? Okul hayatı, e, ilkokul, ortaokul. Sonra lise devam ettin herhalde başarılı bir öğrenci olarak. Aynen lisede de devam ettim. Yani lise 1'deyken biraz böyle bir zorluk yaşamıştım akademik anlamda açık söyleyeyim. Çünkü farklı bir ortama giriyorsunuz. Yani şimdi her öğrencinin yaşadığı şeyi yaşıyor aslında o dönemde de Pelin. Ama bir şekilde hani günün sonunda adapte olmayı başarmıştı. Ve daha sonra Pelin sayısalcı olmak istedi ve sayısal bölümü tercih etti. Çünkü hani en sevdiği şey matematikti. Ee, dolayısıyla hani o alanda işte matematikle, kimyayla, fizikle bir arada olabilmek için sayısalı tercih etmişti lise döneminde. Ama sayısalı tercih ettiği sene yani lise 2'deyken çok başarılı bir akademik dönem geçiremedi. Biraz zorlandı. Fakat bu zorluk onda böyle bir ilk dönem biraz bir şey yarattı, pasiflik yarattı. Yani nasıl olabilir böyle bir şey, nerede hatam var, Nereye yanlış yapıyorum diye düşüne düşüne biraz böyle bir karamsarlaşmaya başlamıştı. Fakat daha ben o nerede yanlış yaptığını bulup, yani gerçekten eski zamanlardaki gibi zamanında her şeyi yapması gerektiğini hatırlayıp tekrar sahalara geri döndü. Yine böyle hem sosyal hem de akademik olarak da kendini toparlayan bir öğrenci oldu. Daha sonra bizim... E, Lisenizde şöyle bir şey vardı. Devlet okulunda okudum ben zaten. Dönem sonunda bir başarı elde ettiysek biraz daha ortalaması yüksek bir sınıfa aktarabiliyordu e, öğretmenler bizi. Yani dershane mantığı diyeyim ben. Sınıflar aynı sınıfta. Akademik olarak başarısı daha düşük olabilirler başka sınıflarda. Peki... Yani çok şey yapmasam da hani bunları yine bölümün sonuna doğru konuşuyor olacağız ama evet. çok yani çok beğenmesem de böyle bir gerçek vardı. Ama Pelin de bu gerçeği kendine hedef olarak koydu ve daha sonra hani o sınıf yükselme dediğimiz olayı yaşadı. Yani lise döneminde biraz o Sınıf yükselmeye odaklı bir hayat yaşadı aslında, daha akademik bir hayat yaşadı. Hı hı. Ortaokuldaki, ilkokuldaki gibi sosyalliği çok fazla yoktu. Çünkü o düştüğü nokta onu biraz böyle bir sarsmıştı aslında ve dolayısıyla daha akademik tarafa yönelmişti. Peki, sayısal bölümü seçti, matematik en sevdiğiydi. Gün geldi, <gülüyor> lise sonu erdi Pelin. İstersen evet. birazcık daha hızlanarak anlatalım. Tamam. Ee, lise bitti, sonra ne yaptın? Lise bitti ve artık böyle hani üniversite sınavına hazırlandık zaten. E, o dönemde de artık işte üniversite sınavına girdim. sonuçlar açıklandı ve bir tercih yapılması gerekiyor. Ben de şöyle bir şeyim, yani kimyayı çok seviyorum, matematiği çok seviyorum ve tercih etmek istediğim bölüm kimya. Çünkü benim annem kimyacı. Ee, ama babam da matematiği tercih etmemin ee, daha iyi olacağını söylüyor ve ben böyle bir üniversite tercihi yaptım ve yanlışlıkla İslam Üniversitesi matematik bölümüne girdim. Yanlışlıkla. <gülüyor> Aynen öyle. Aslında kimya bölümüne girmek isterken matematiği bir tık daha üstte yazdığım için orası gelmiş oldu ve matematiğe yanlışlıkla girmiş oldum. Sonrasında yer oldu. Üniversite hayatı başladı. Pelin'in hayatı nasıl devam etti? Üniversitem çok güzel geçti gerçekten yani bence benim aslında bütün hikayem evet bu geçmiş zamanları konuşuyoruz çocukluk dönemlerini ama bence gerçekten asıl Pelin'in hikayesi üniversitede başladı. Yanlışlıkla girdiğim bir bölüme iyi ki girmişim diyerek çıktım. Ee, yani okulun en başından en sonuna doğru 4 yıl boyunca bütün yine öğretmenlerimle akademik olarak veya insan olarak bir arkadaş olarak da yani yapamadığım veya yapmak istediğim her şeyi çok rahat konuşabildiğim bir dönemdi. Öğrenci kulüplerinde aşırı derecede aktiftim. Gerek matematik kulübü olsun gerek iletişim kulüpleri olsun kendi bölümün dışındaki öğrenci kulüplerinde de hep aktif bir rol çizdim. E, rektör danışmanımızın yanında sosyal sorumluluk uygulama ve araştırma merkezinde çalıştım öğrenciyken. Sosyal sorumluluk tarafımı geliştirdim. Şimdi çalıştaylar olsun, farklı etkinlikler olsun, şehir dışındaki farklı üniversitelerde farklı öğrenci topluluklarıyla birlikte çalışmalar olsun. Aktif olarak geçirdiğim bir üniversite hayatım vardı. Ama buna rağmen yine böyle sınav haftalarına yakın, işte iki hafta öncesinde kendimi kütüphaneye kapatıp 7-24 ders çalışan ama onun haricindeki zamanlarda öğrenci kulüplerinde aktif olarak görev alan bir pelimdi. Peki Pelin'in bu aktifliği ve üniversitedeki sosyal sorumluluk tarafı da ağır basan Pelin. Bütün bunların sonunda üniversite yaşımında devam ediyor. Ama bir gün bir fikir geliyor aklına. Bir kırılma anı var hayatında. Ne oldu? Evet. Üniversitemin son senesiydi. Ve o kırılma noktasını o dönemde yaşadım. 2015 yılıydı. İşaret dilini öğrenmek istedim. Yani buradaki istek de aslında şöyle geldi. Çok fazla toplu taşımada sağırları görüyordum ve kendi aralarında okurdukları iletişim beni biraz böyle o tarafa doğru çekti. Dedim ki yani sağırlar kendi aralarında işaret dili kullanarak anlaşabiliyorsa o zaman bir konuşan ve bir sağır da aynı şeyi yapabilir diyerek ben işaret dilini öğrenmeye başladım. Üniversitemin son senesindeyken ve bütün hayatım ondan sonra değişmeye başladı. Neler oldu peki? Hızlıca anlatabilir misin bize? Tabii ki. İşaret dilini öğrendiğimde tamamen amacım gerçekten iletişim kurmaktı. Ama böyle tabii üniversitenin son senesindesin. Bir taraftan akademik tarafı düşünmeye çalışıyorsun. Bir taraftan görev aldığın kulüpler var, sorumlulukların var. Ve bir taraftan da çok merak ettiğin bu dilin içine girmek istiyorsun. Hepsini tabii ki hani gerçekten düzenli, disiplinli bir şekilde organize ederek bu dili öğrenmeye devam ettim. Sonra üniversiteden mezun oldum ve bütün hikaye burada böyle farklı kapılarla karşıma çıktı. Üniversiteden mezun olduktan sonra ben sağır bireylerin aslında eğitimde çok ciddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşadıklarını fark ettim. Ve bunu fark etmemle beraber matematik zaten benim çok büyük bir tutkum oldu. Yani benim babam da İstanbul Üniversitesi matematik mezunu, O yüzden ben matematikçi bir babanın matematikçi bir kızıyım. İşaret dili de gerçekten öğrendikten sonra hayattaki en büyük ikinci e, sevdam oldu, heyecanım oldu. E o zaman böyle bir fırsat eşitsizliği varsa Pelin buna el atmalıydı. Ve bunu düzeltmek için, çözüm bulmak için yola çıkmalıydı. Dolayısıyla ben işaret diliyle matematiği birleştirdim. Ve anlatan elleri şimdi bir sosyal girişim kurarak hayatımı tamamen buraya adadım. Anlatan eller işaret diliyle matematiği birleştirdiğin senin deyiminle e, ve e, işitme engelli bireylere e, işaret diliyle matematik öğrettiğin matematik e, anlattığın daha doğrusu e, bir platform haline geldi bir girişim olarak bunu kurdun. Sonrasında neler oldu, nasıl değişti hayatın? Ee, yani aslında oradaki değişim gerçekten çok büyük. Çünkü sıfırdan yani yeni mezun olmuşsunuz ve hiç var olmayan, hiç yapılmayan bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Biraz o gençliğin verdiği bir heyecan, hani bunu yapabilirim olan inancı ve pek tabii hani öncesinde de o hep bahsettiğim sosyallik, iletişim o işte çalışma zamanlarını bilmek, hani kendine yönelik bir program kurabilmek bunlar hep birbirini destekleyen şeyler oldu bu süreçte ve dedim ki ben 7-24 burada olmak istiyorum çünkü bu problemi çözmem gerekiyor yani eğitim gerçekten çok büyük bir sorun ve dolayısıyla özellikle kendi dillerinde eğitim alamıyorlarsa ben bu dili biliyorsam, matematiği de biliyorsam, benim burada olmam lazım ve benim yani ben bunu yaparım yani yapam yapamamak için hiçbir sebebim yok. Dolayısıyla 2006 yılında da Anlatan Elleri kurmuş oldum. Tabii o kuruluştan sonra hani biraz böyle bir kimliklendirmek gerekiyordu yani Anlatan Ellerin sosyal girişim kimliğini bulmamda bir seneme aldı. Farklı yapılarla, farklı girişimcilerle, farklı insanlarla iletişim kurarak, tanışarak kendime bir yol haritası çizdim. E, matematik derslerine başladım, farklı işbirliklerine başladım. Bununla beraber kitleleri büyütme, kitlelere ulaşmamız gerekiyordu ve büyümek gerekiyordu. Sarı kadınları anlatan ellerde istihdam etmeye başladım ve Türk İşaret Dili eğitimleri yapmaya başladık. Dedik ki çocukluğa da geçmemiz gerekiyor. Gönüllü bir ekip kurduk, hep birlikte sağır çocuklar veya anne babası sağır olup kendisi işiten çocuklarla beraber etkinlikler yapmaya başladık. Baya böyle bir 2016'dan beri büyüyen ama gerçekten faydasını içeride olan veya dışarıda bizi gören herkesin fark ettiği bir sosyal girişim haline geldi. Sadece matematikte kalmayan, senin de söylediğin gibi gün geçtikçe farklı farklı alanlara da dokunan, Sorununu tespit edip sorunun üstüne giden ve bunu artık yaşamın aydınlaz bir parçası haline dönüştürmüş bir girişimci aslında Pelin diyebiliriz herhalde değil mi Pelin iz dinle. Ee, peki bu geride kalan sürede yüzlerce binlerce insana ulaştı anlatan eller ve yaptıklarınla sadece hani fiziki olarak anlatmak değil bildiğim kadarıyla sosyal medya üzerinden de e, destek olduğun e, matematik anlattığın insanlar da var. Doğru mu söylüyorum? Evet, evet. Hatta sınavlara yönelik Türkiye'nin ilk ve tek dijital okulunu kurmuş olduk biz. Anlatan eller dijital okulu olarak şu an orada online olarak dersleri veriyorum mesela. Yani e, sağır bireylerin matematiğe e, uzaktan da erişebileceği, Türkiye'nin neresinde olursa olsun ya da dünyanın neresinde olursa olsun belki de e, ulaşabileceği ve matematik dersi alabileceği bir platform haline dönüştü. Ve dediğim gibi sadece matematik de değil artık. Yani e, anlatan enlerde çalışan... E, Kadın istihdamından tut da farklı bir şok yönüyle bugün aslında örnek bir sosyal gelişim olarak hayatına devam ediyor. Peki geleceğe dair planları nedir Pelin'in diye sorsam neler yapmayı düşünüyorsun, planlıyorsun? Yani gelecekte gerçekten aslında zaten bu yola çıkış amacımla beraber yani sağır bireyler kendi dillerinde eğitim alabilmeli. Hani bu sorunu çözmek aslında en büyük hedefim gelecekte. Bununla beraber de tabii ki anlatan ellerin hem fiziki hem de dijital ortamda Herkesime hani ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun daha çok ulaşılabilir olduğu ve sağır bireylerin kendi hayat hikayelerini özgürce anlatabildikleri o dünyayı hayal ediyorum. E, bunu yaparken dinleyicilerimiz de gelmiştir diye sormak istiyorum. Yakın çevrende sağır bir birey yoktu değil mi? Ama Yok hayır. Genelde hikayelerde hani insanlar anlatıyorlar ya yola çıktığında yakın bir arkadaşında ya da aile bireylerinden birisinde böyle bir sorun olduğunda çok daha görünür belki de göz önünde olduğu için öncelikli olarak ilgilendikleri alan oluyor ama e, senin yakın çevrende böyle bir birey de yoktu. Ee, tamamen aslında senin anlattığın gibi gördüğün toplu taşımda gördüğün insanlar, toplu taşımıda gördüğün insanlardan etkilendiğin evet. haliyle ortaya çıktı. Bugün peki anlatan eller Pelin için ne ifade ediyor desem ne söylersin? Anlatan eller benim için çok başka bir dünya. Yani kendimi fark ettiğim ve kendimi keşfettiğim bir dünya. Anlatan elleri ilk başladığımda sonradan işime kaybına uğramış olan bir birey bana mesaj atmıştı. İki elin ışığı bizleri aydınlatacaktır diye. O cümle benim dönüm noktamdı. Gerçekten doğru bir karar verdiğimin farkındaydım. O yüzden anlatan eller benim için iki elimin ışığı. Öyle söyleyebilirim. Umarım o ışığın hiç sönmez Pelin. Umarım o ışığın daha yüzlerce binlerce belki de milyonlarca insanı aydınlatmaya devam eder. E, bu güç, o elindeki ışık hiç kaybolmasın seninle beraber bu öyküyü yazmaya ve bu öyküde güzel hikayeler, güzel anılar yazmaya devam etsin. Artık programımızda yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dinleyicilerimize kendi yaşam öyküne dönüp baktığında, Pelin'in anlatan eller hikayesiyle beraber yaşam öykünü değerlendirdiğinde ne mesaj vermek istersin? Son mesajlarını, son sözlerini senden rica ederim. Ne söylemek istersin dinleyicilerimize? <Gülüyor> Ya en başından beri söylediğim aslında iletişim ve gerçekten doğru iletişim, o samimiyet. Ya bunu bir kere yakaladığımızda kaç yaşında olursak olalım önümüzde bir sürü kapı açılıyor. Bir sürü insanla tanışıyoruz ve gerçekten yapmak istediğimiz her şeyi el birliğiyle, destekle yapabiliyoruz. O yüzden iletişiminiz dolu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımıza konuk oldun. Yaşam Öykü'nü bizlerle paylaştın. Bu güzel hikayeyi, Anlatan Eller hikayesini bizlerle paylaştın. E son olarak bir de şeyi sormak istiyorum Pelin. Anlatan Eller'e dinleyicilerimize ulaşmak isterlerse, yaptıklarını takip etmek isterlerse nerelerden nasıl ulaşabilirler? Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler Anlatan Eller adıyla veya web sitemiz üzerinden de anlataneller.org.tr'den de bize her zaman ulaşabilir ve bizi takip edebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. E, yolun ve öykün açık olsun ve umarım daha çok daha güzel anılar dinleriz ilerleyen yıllarda senden Pelin. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için tekrardan. Evet efendim, bugün programımızın konuğu sevgili Pelin Baykandı. Pelin Anlatan Eller diye bir sosyal girişimin kurucusu, bir sosyal girişimci. Ama toplumdaki bir sorunu bir odağına koyup kendi girişimini kuran ve yıllardır Verdiği emeklerle üstüne koymaya devam eden böylesine kahramanca bir öykü aslında. Pelin gibi daha birçok insan var ki az programın başında girişinde de söylediğimiz gibi dünyayı bize yaşanılır kılıyorlar. Sadece kendi dertlerimize odaklanmak yerine birazcık gözümüzü dışarıya çevirip toplumda olan bitene ve sorun alanlarına odaklanırsak oradaki olanı biteni görürsek herhalde kendi adımıza dünyayı daha yaşanılır bir hale getirmeye Gayret göstereceğiz. Adım atmış olacağız. Pelin tam da böylesine bir hikayeydi. Bizler iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo mikrofonlarından kendi gizli öyküleri programıyla yine sizlerle birlikte olacağız efendim. Umarım iki hafta sonra tekrar görüşürüz. Sizleri de bekleriz. Bu haftalık bizden bu kadar. Ben Kenan Doğan. Programı istediklerimiz Tuğçe gün alan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.